الله عز وجل buyuruyor ki: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم بما فعل المبتلون" Allah Azze ve Celle Adem oğullarının belinden onun zürriyetini neslini çıkardı diyor. Ve sonra onları kendileri üzerine nefisleri üzerine aleyhlerinde şahitler tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Onlar da kalu bela evet dediler. Bu bizim geleneksel İslami eğitimde hani deriz ya ne zamandan beri Müslüman sınıf de derler ki karlü beladan beri derler. Tabii ki buradaki kullanılan malzeme nasıl ama kullanılış şekli yanlış. Buradaki kullanılan malzeme nasıl sahih ama kullanılış şekli, delil getiriliş şekli yanlış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bütün insanlığı kendi aleyhinde nefisleri üzerinde şahitler edinerek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, kalu belâ derler. Şehid na en taqûlu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Allah şimdi bunu ki az sonra ifadesi gelecek bu misaklı söz alma olayını insanlığı kendi aleyhine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbu'muzsun sözünü neden aldığını, neden yaptığını, neden bu ahitleşmeyi yaptığını, neden bu misaka aldığını anlatıyor. Yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Veya veya babalarımız bizden evvel bu ahdi bozmuş. Bu misakı bozmuş. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onları takip ettik. Onları hangi yol üzere bulduysak onlara tabi olduk. Onların bu yaptığı hataya sebep, bize azap mı edeceksin? Bize helak mı edeceksin? Demeyesiniz diye diyor. Bu ayeti kerime bunun mücerde Türkçe, Türkçe aktarım şeklidir. Her meselede, her ayetin nasılsın, Üzerinde durulduğunda, ehli sünnetin menheci, o ayetler hakkında peygamberin söylediği bir söz var mıdır? Peygamber hakkında bir beyan gelmiş midir ondan? Peygamber bunu bize nasıl anlatmış? Nasıl mantuği ile mi bırakmış, yoksa o nasıl mantuğuna bir mefhum anlam mı yüklenmiş, yüklemiş? Nasıl mantuğu denilince? bu kod dili, lisanı konuşan kavmin o kelimeye yüklediği anlamdır. Nassın mefhumu denildiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın oradaki geçen kelimeye, cümleye yüklediği anlamdır. Ya tek kelime olarak bir anlam yükler veyahut da cümle olarak ona bir anlam yükler. Eğer bu bir deyimse, kelimeyse burada, burada fark eder. Bunu anlatabilmek için az önceki zikrettiğim ayeti kerimeyi biz devamlı bu gibi meseleler için örnek getiririz. Ayette de hani demişti ya, iman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler diyor. Zulüm kelimesi burada lugavi anlamındadır. Lugavi anlamı kelime anlamı olunca normal bildiğimiz zulmü anlıyor. Hemen bunun yanlışı, bu yanlışı düzelterek salih olun dediğini duymadınız mı? Ne demişti salikum? Ey oğulcağım sakın sakın Allah'a ortak koşma. Allah'a şirk koşma zira şirk büyük bir zulümdür. Demek ki buradaki zulüm kelimesine yüklenilen mefhum nasıl mantıkuna yüklenilen mefhum nedir? Şirktir. Onun için oradaki zulüm kelimesini biz şirk olarak anlatırız. Ama bu beyan Resul'den gelmeli. Neden? Ee, İbn-i e, Şeyh Albani'nin diye bir konferansı var, bu yazı şeklinde aktarılıp basılmıştır. Hatta Türkçe'ye bile tercüme edilmiştir bir kısmı. Burada diyor ki bazıları Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederiz. İfadesi için bu yanlış. O ayetin bu ayetle alakasını bile yine Peygamber'in tespit etmesi gerekiyor. İbn-i Mesud gibi sahabe bile daha önceki inen Lokman suresindeki bu ayetin, bu ayetin beyanı olduğunu bilmiyordu. Anlamamıştı Resul o alakayı kurmadığı için. Ha biz birincisine zulüm kelimesine naslın mantuğu deriz. Zulmün Lokman suresindeki şirk olarak açıklanmasına da bu naslın mefumu anlamı deriz. Bunun içindir ki nas? mantukuyla mı bırakılmış? Olduğu gibi mi bırakılmış? Yoksa o naslın üzerine bir mefum anlam getirilmiş mi? Eğer bu anlamı Resul getirdiyse geçerlidir. Bunu anladınız. Resulun dışında kim bir beyan getirirse getirsin ki buna hakkı yoktur. O zaman usulü bilenler bunu anlayacaktır. Usulda kaydı nedir? Nas'ın mantuku mefhumuna mukaddemdir deriz. Neden? O mefhumu Nas'ın mantuku üzerine getirilen açılımı, beyanı Resul yapmadıysa, Resul'dan gayrından geliyorsa o Nas'ın mantuku mukaddemdir denilir. Çünkü onu açıklayan, beyan etme hakkı, sadece açıklama hakkı, beyan etme hakkı sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ha, onun dışındaki birisinin mefhumu, ona yüklediği anlam bizim için geçersizdir. Çünkü insanlara verilirse bu selayet, herkes kendi gücü, kabiliyeti, istidadı, bilgisi nispetinde ona bir anlam yükleyecektir. Ve bu da ne yapacaktır? Farklı anlamları gündeme getirecektir. Ve insanların ihtilafına sebep olacaktır ki bunu anladıktan sonra şu sözün nedenini rastgele söylenilmiş bir söz olduğunu anlamada pek zorlanmazsınız. Herkes Kur'an'ı anlayabilir. Benim anladığım bu. Bu söz buna temelden sıktır. Herkes istediği gibi anlayamaz. Resul nasıl açıklamış ona bir anlam yüklemişse öyle anlama zorundadır. Nasıl mantıklı ise öyle bırakma zorundadır. Ona mutlak bir açıklama getirilmediyse onun öyle bırakılması isterim. Ha, baş, Başka bir anlam getirilme ihtiyaç yoktur da ondan bırakılmış. Bu da mümkündür ki bunun yeri burası değildir. Neden bunu bu ayette zikrediyorum? Bu mevzuda bu ayet hakkında iki tayifenin sorunu vardır. Tayifelerden birisi muhteziledir, birisi haricilerdir. Ehl-i sünnetin dışında, ehl-i sünnetin karşısında iki tayfenin bu ayet-i de sorunu vardır. mutezile her zaman olduğu gibi nasıl anlamada aklı naklin önüne geçirir. Aklen onu nasıl anladıysa, nasıl anlaşılması gerekiyorsa, hatta onlar da onlarca kaide olan bir esas derler ki eğer nakil ile akıl Nakilden kasıt nedir? Bize gelen Kur'an ve sünnet budur. Akla ters düşerse ne derler? Akıl mukaddem, nakil müevvel. Aklın vardığı netice, kanaat doğrudur. Nakil tevil edilir. Akla uyum sağlaması için tevil edilir denilir. Mutezilenin temel bu kaydesini belki her yerde bilmeniz gerekmiyor ama bu ayette hakikaten önemli bir yer işgal eder. Neden? Bu ayet bizim için bu denli bir hayatiyet ifade ederken, yaratılış gayemizin başlangıç noktasını tespit ederken, mutezile buna akılla yaklaşır, hatta yaklaşımları mantıken de makul. Hiçbir insanoğlu ruhlar alemindeyken izah gelecek, böyle bir olayı hatırlamıyor. Böyle bir misaka hatırlamıyor. i̇bn Abbas'tan gelecek olan nakilde i̇bn Abbas buna bu harekete bu misaka alışverişine diyor ki radıyallahu anhu an İbn Abbas radıyallahu anhu an-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha ahadal mithaqa min zahr adem Allah insanlıktan ademden daha Adem'in belindeyken onlardan söz aldı, misak kaldı Bino Ayman, yani Arafat'taki bir vadide diyor. Biz buna birinci misak diyoruz. İnsanın Allah ile ahitleşmesi, sözleşmesi, insandan söz alması, onu yükümlü kılması, aleyhlerinde şahit tutması, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz buna birinci misak diyoruz. Birinci misak sözü gündeme geldi mi? Fıtrat gündeme gelir. Birinci misak diye bir ifade varsa demek ki ikincisi de var, daha sonraki de vardır denilir. Ha, ikinci misak olarak gündeme geldi mi? Onu da iman bahsinde girilir, yeri orasıdır. Vahyin gelişi, bir nebinin yollanılması. İkinci misakın gündeme gelişi, bir nebinin yollanılışı ve vahyin gelişiyle alakalıdır. Değilse vahiy gelene kadar bir nebi gelene kadar insanlık umuman genel anlamda neyden sorumludur? Birinci misakın gereğinden. Vahiy gelmeden, Resul gelmeden, genel anlamdaki kullanılan ayette de ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb'ate resûle. Biz Resul yollamadan hiçbir kimseye azap edici, edici değiliz diyor. Resul yollamadan, vahiy gelmeden, Resul gelmeden hiçbir kimseye azap edici değiliz diyor. O zaman ikinci misakla muhatap olana kadar bütün insanlığın sorumluluğu birinci misaktır. Bunu yakaladıysanız devam ederek başında da diyor ki Ebu Hureyreden gelen bir hadis şerifte e, Allah azze ve celle Rabbin hani almıştı ya Adem oğullarının belinden zürriyetini burada Adem oğullarının belinden diyor. Buna Adem'den değil, belinden anlayabiliriz biz. Sakar anlamak istiyorsak bu mümkündür. Ama Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Lamma halak Allah Adama masaha zahruhu fasaqata min zahrihi kullu nasmetin huve haliquha min zurriyeti ila yawm el Allah Adem'i yarattıktan sonra Adem'in belini sıvazladı. Ve kıyamete kadar yaratacağı her insan onun belinden zerreler halinde düştü diyor. Burada Adem'in belinden aldığı çıkardı. Adem'in oğullarından sözünü de Adem'den çünkü bu ilk olay Adem'den. Adem'in belinden düşüyor ve hepsi birbirinin belinden düşüyor. Hatta rivayetin devamında onları karşısına aldı aracısız. Onlara hitap ederek orada işte ben sizin Rabbiniz, mi, Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onların hepsi de evet dediler sen bizim Rabbimizsin. İşte bu olayın adı birinci misak. Başlangıç, sorumu tutulduğumuz yer oradan geliyor. Doğarken de bu misak üzere doğuyoruz. Sorun bir yerde bu değil. Bunu neden yaptığını anlatırken yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Az önce Muhtezile'nin reddiyesini anlatırken ne dedik? Mantıken ma diyorlar ki hiçbir insanoğlu böyle bir olayı hatırlamıyoruz. Hatırlamadığı, bilmediği bir şeyden nasıl sorumlu tutulur? Bu mantıklı değil mi? Evet, Eğer böyle anlaman istiyorsa böyle anlamak istiyorsan bu mantıklı. Heh, bizler eğer o menheşte gider her şeyi illa aklımızın idrak etmesini düşünürsek ha yanlış burada başlar. Nasıl başlar? O zaman bizi mükellef tutan unsurlardan birisi balık olmak ikincisi neydi? Akıl olmak. Akıl sahibi olmak. O zaman aklın görevini de vazifesini de şu taksim ettiğimiz merhaleler Fıtrat, iman, İslam, tevhid. Veyahut kulluk. Fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhidde kulluk. Aklın buradaki görevi nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü Kur'an'ın umum seyirine baktığınızda muhtezilenin nerede hata ettiğini göreceksiniz. Şimdi burada eğer aklın görevi düşünülürse fıtri boyutta aklın görevine biz idrak deriz. Bunu anladınız mı? Fıtri boyutta aklın görevi idrak. Ne anlama geliyor idrak? Şimdi ayet-i kerimeye bak, Kur'an'a baktığınız zaman Allah'ın yaratıcılık sıfatı anlatırken <gülüyor> dedeyi görmediniz mi? Yeryüzüne bakmadınız mı? Yaratılışını. Dağlar nasıl kazık gibi çaktı görmediniz mi? Allah'ın rahmet eserlerini görmüyor musunuz? Koskoca yeryüzünü öldürdükten sonra tekrar nasıl diriltti? Bu hep aklı hitap eder. Göze, kulağa ve akla hitap eder. Burada bir idrak sorumluluğu var. İnsanoğlu yaratılışını unuttu, bize misaller vermeye başladı. İnsan ölüp toz toprak olduktan sonra bunu tekrar kim diriltecek? Allah nasıl cevap veriyor Kur'an'da? Da bak kolay. ben dese cevap doğru olmaz mıydı? olurdu olur, olur, olur. ama anlatılmak istenilen vurgulanmazdı birinci yaratılışını örnek vererek delil olarak sunarak hüccet olarak sunarak ilk defa yaratan kimse ikinci yaratacak da odur diyor o yaratacak diyor Onu tekrar, ona tekrar hayatı o verecek diyor bu aklıdır aklın idrakidir. Onun için fıtri boyuttaki bütün sorunlar aklı ve cevabı da aklidir. Neden? Çünkü fıtri boyutta aklın görevi neymiş? İdrak. İkinci misaka geçtiğinizde vahiy boyuttaki aklın görevi nedir? Teslimiyettir. Vahide geleni aklına yatsa da yatmasa da, hoşuna gitse de gitmese de Vahiyle ile gelene teslim olma zorundasın. Kabul etme zorundasın. Aklınla ona yaklaşamazsın. Çünkü iyi gördüğün şeyler senin için kötü olabilir. Hayır gördüğün şeyler şer olur. Şer olarak gördüğün şey hayır olabilir. Onun için vahyin karşısında bir teslimiyet mevzu bahisidir. Ama fıtri boyuttaki aklın görevi idrak ikinci misakta vahyin karşısında aklın görevi neymiş? teslimiyettir. da gitse de gitmese de buna mecburuz. Muhtedilenin buradaki yanılgısı neymiş? Aklı. Fıtri boyutta aklın devamlı gündeme getirilmesini o vahiy boyutta da akletme eylemi olarak anlıyor. Fıtri boyuttaki sorumluluğunu yükümlülüğünü hemen imani boyuttaki yükümlülükle eş anlamda tutuyor. Orada da aklı kullanma Kur'an diyor akletmek için inmiştir diyor. Akletme akledenin vahyin karşısında aklın teslimiyetini anlarsa akıldır o. Ki bunu bizden kaynaklanan bizim de girdabına girdiğimiz akıntıda mesela inandığını söyleyen birçok insanın İslam'ın akıl dini olduğunu söyler. Evet. Yanlış nerede? İslam vahiy aklın yolu birdir sözünü deklerler. Katiyetle aklın yolu binlercedir. Ne kadar akıl varsa o kadar yol var. İslam akıl dini değil, akıllıların dinidir. Aklını kullanan İslam'ı din olarak seçer. Aklına uyduğu için İslam'ı din olarak seçmez. Aklın görevi belki idrak olarak düşünülürse, fıtri boyutta evet, akıl etmen gerekiyor, düşünmen gerekiyor, tefekkür etmen gerekiyor, bu. Ama vahiy boyutta akılın görevi neymiş? Teslim. Teslimiyet. Hoşuna gitse de gitmese de. Aklına uysa da, uymasa da, orada bir teslimiyet. O zaman, eğer nakil ile akıl birbirine ters düşerse, akıl mukaddemdir, nakil müebbeldir sözü, aklı başında olduğunu zannettiğim birisi söylerse bunu, bu söz onu İslam'dan çıkarmaya kadar gider. Bizim onu İslam'dan çıkarmamıza zaten ihtiyaç kalmaz. Kendisi çıkar gider. Neden? O aklı ilah edilme noktasına varmıştır. Aklın doğruyu bulduğunu düşünerek, aklın bulduğu şeyin doğru olduğunu zannederek, dine aklıyla yaklaşır. Aklıyla yorumlar burada yaptığı gibi. Burada şöyle de denilebilir. Birçok şey vardır ki, o şeyin verildiği şey, İnsan da olabilir. Hayvan da olabilir. Kaçiyetle onu idraki mümkün değildir. Neyi kastettim? Allahu u Azze ve Celle araya vahyettiğini söylüyor. Arıya vahy etmekle neyi kastediyor? Ona bal yapmasını öğrettiğini. Bir arıyı tutsanız bunu ne kadar zaman nerede öğrendiğini sorsanız cevap verir mi? İnsandaki bile var olan birçok değerin nasıl ne şekilde ona verildiğini öğretildiğini insan bilmez. Her şeyi illa bu akılla anlamak gerekmiyor. Ha Tabi seyrimiz bizi ona ikna eder. Ki buna biz kendi ifademizde sevki ilahi deriz. Ama inkarcılar nezdinde buna içgüdüsü şekliyle ifade edilir. İçgüdüsü şekliyle bir ifade konulur. Bu sevki ilahidir. Fıtri bir donanımdır. Onun içindir ki fıtri boyuttaki insan eğer fıtratı selime deyip bunu anladığı zaman önce fıtratın, imanın, tevhidin akabindeki onu vasfeden cümlelere dikkat etmek gerekir. Biz deriz ki eğer bir insan fıtraten sahip olduğu donanımı birinci misaktan sorumlu olduğu donanımı ikinci misaka kadar selametli bir şekilde ulaştırmışsa Buna biz fıtratı selim diyoruz. Fıtratı bozulmamış. Fıtratı üzere kalmış diye ifadelerle bunu izah ederiz. İmana kadar bunu korumuşsa vahya, vahya, muhatap olunabilecek noktaya kadar bunu taşımışsa selim bir fıtratla oraya varmışsa ancak selim bir fıtratın üzerine sahip bir imanı bina edebilir bu adam. Eğer fıtrat selim değil bozulmuşsa yıpranmışsa aşılmışsa İmana ulaşıldığında, vahye muhatap olduğunda sahip bir imanı bina etmek mümkün değildir. Çünkü senin bir fıtrattaki bozulmamış asıl imandaki sahih imanı bina, ede, bina edeceğin şeylerin altyapısıdır. Şöyle diyebiliriz, yalan söylememek dürüstlük, doğru sözlülük. İslam hukukunda ne kadar yeri vardır? En azından bir ceza hukukuna bakın. Ceza hukukunun neredeyse hepsi şahitlik müessesesiyle alakalıdır. Bu da doğru sözlülükle alakalıdır. Yalan söylememekle alakalıdır. Eğer bunu bunu fıtratındaki değer olarak oraya kadar taşımayıp bozmuşsan, bunun örneğini biz kendimiz, biz iyi biliriz diyelim. Neden? Çünkü bizim uğraştığımız ortamdaki birçok kuralla alakalıdır. Mesela bunu devamlı örnek verir. Ebu Süfyan müşrikken daha Müslüman olmadan bir Şam'a giriş olayı vardır Bukhari'deki adış şerifte. Şam'a vardığında Allah Resulü'nün mektubu da Hiraq'la ulaşır. O an Hira'klı Hicaz'dan birilerinin olup olmadığını sordurur. Mekke'den bir kervanın olduğunu söylerler ve Ebu Süfyan'ı bulup Hiraq'ın huzuruna götürürler. Orada Ebu Süfyan'a bazı sorular sorar, cevap verir. Kervanın yanına geldiğinde neler oldu derler. Valla Muhammed hakkında bazı sorular sordu. E ne dedin? Ayıplanmayacağımı bilseydim, yalanı kendime yakıştırabilseydim orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Ebu Süfyan müşrik yalanı kendisine yakıştıramıyor. Çünkü o toplumda fıtrat korunmuştu. Fıtratı tek başına koruyamazsın. O toplum yalana karşı, yalanın kötü bir amel olduğuna karşı tavır aldıysa orada kimse yalan söyleyemez, dışlanır o toplumdan atılır. Müşrik olduğu halde yalan söyleyemeyen fıtratın bu değerini oraya kadar taşımışsa, bu insanlar iman ettikten sonra yalan söyler mi? Hayır. Bunun için biz sahabe ya hadis iliminde odul deriz. Sahabenin hepsi oduldur. Adildir. Hata yapar, yanlış yapar ama yalan söyleyemez bu insanlar. Eğer fıtrattan bu değeri bozulmadan oraya kadar götürmeselerdi, imanın Birçok kuralın üstüne bina edildiği sahip bir iman görülmezdi. Fıtraten bu bozulmuştur. İnandığı halde tevhid ehli olduğunu söylediği halde birçok insanın yalan söylediğini görmüyor muyuz? Fıtri bu değer bozulmuş. Eğer senin bir fıtrat yoksa onun üzerine sahip bir imanı da bina etmek mümkün değildir. Onun için çocuğumuzun, etrafımızdaki insanların fıtri değerlerine dikkat etmek gerekiyor. Her çocuk fıtrat üzere doğar derken Anası, babası onu Yahudileştiriyor, Hristiyanlaştırıyor, müşrikleştiriyor, mecusileştiriyor. Bundan da anlarken hemen ana baba anlamayın. Şu toplumun unsurları zikrediliyor. Bu toplumda üçten bir dört yoktur. Bir insan ya anadır, ya babadır ya da çocuktur. Bir dördüncüsünü bulmamız yani mümkün değildir. Ha bu bu ne anlama geliyor? Etraf onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. İlla baba, ana, ana baba değil. Ana ile babayla ailede başlar, etrafta bu devam eder ve ot genişler. Onun için sahip olduğunuz fıtri değerleri bilmeniz gerekir. Bizim fıtrata sahip çıkmamız gerekir. Eğer fıtrat belli bir zaman içerisinde, süreç içerisinde bazı meselelere değinilmemiş ise o ortamda o sorun olmadığı için değinilmemiştir. Kur'an hakkında mesela biz e, esbab-ı nüzul diye bir e, bilim dalı biliriz. Bu ne demektir? Kur'an'daki birçok naslar herhangi bir olaya binaen sebeben indirilmiştir. O olayın vuku, o ayetin inmesini sağlar. O meselenin hükmüne bir netlik getirir, açıklık getirir. Onun için bazı şeylerin hukuku, Kur'an'dan bazı şeylerin delili nasını bulmayı sağlar. Onun içindir ki biz devamlı şu sözü söyleriz. Kur'an bizim geleneksel yapıda anladığımız gibi her derde deva aspirin değildir. Eskiden biraz yaşlılar bilir. Valizlere aspirin doldururlar. Parkta, çarşıda, pazarda açarlar. Her derde deva aspirin diye satarlardı. Kur'an her derde deva aspirin değil. Kur'an her derdin devasının olduğu bir eczanedir. Bunu anladınız mı? Kur'an her derdin devasının ilacının olduğu bir eczanedir. Kur'an her derde deva aspirin değil. Her derdin devasının içinde olduğu bir eczanedir. Onun için bu vakaların seyri içerisinde el aldığınızda hele bu ortamda Fıtratın korkunç bir yıpratılma süreci vardır. Müslüman yalancı, Müslüman sahtekar, Müslüman iftira atabiliyor, Müslüman rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Hatta bunu görürsünüz, bakıyorsunuz bir ortamda, Müslüman olduğu anlaşılan bir esnaf var, İslam'dan uzak olduğu görünen birisi var, ikisi de aynı işlem içerisinde, aynı sahtekarlığı yapıyor. Bu benzerlik neyden kaynaklanıyor? İkisinin de fıtratının bozulmasından. Fıtri bozuluk, bozukluk iman da etse sahip bir imanı onun üzerine bina etmesi mümkün değildir. Selim bir fıtratla ancak sahip bir iman bina edilir. Sahip bir imanla ancak halis bir tevhid gerçekleştirilir. O zaman bu üçüne verilen adı biraz farklı niteliklerle selim bir fıtrat, sahip bir iman Halis bir tevhid ancak ondan sonra gündeme gelebilir. Tekrar döndüğümüzde bu sefer sahip olduğumuz fıtri değerlerin eğer biz sahip çıkmamışsak onları koruma çalışmamışsak onların yıpranmaması için gayret sarf etmemişsek etrafımızda, çoluk çocuğumuzda ne var ise en basitinden şöyle bir değer e, için örnek verebilirim. Bir zaman benim iki olan torunlarından birisi kız okula giderken, annesinden iki çikolata istedi. Kızım sana bir çikolata veriyorum, yetmedi mi? Anne diyor ben yerken arkadaşım bana bakıyor diyor. Yeter sana bir taneydi. kızın Kızım ver onun ikinci çikolatayı. Bu çikolata bir frank. Ama bu çocuk bu duyguyu kaybederse, bin franka geri onda onda bina demesin. Paylaşma duygusu yıpranmamalıdır. Ha bir Belçikalı olsa, kardeşi de olsa vermez elindekini biliyor musun ona? Bu duygu bizde varsa yıpratmamalıyız. Belki bu sana bir franga mal olur ama onu kaybedersen bin franka kazanamazsın. Binaenaley bina bizdeki var olan fıtri değerleri yakalamak gerekiyor. Biz buna sahiplenmezsek bizim malımız olduğu halde biz sahiplenmezsek ne olur derseniz size bir soru soracağım. Tersine dönün. Dünyayı şu an rüzgarın tesirini almış. bizimkilerinde o rüzgarın güdümüne girmiş. Bir cereyan var. Bir hayli zamandır konuşulur. Mesela, Hümanizm diye bir düşünce. <gülüyor> <gülüyor> Hümanizm diye bir düşünce. Bunun Osmanlıca, Türkçe adı nedir? İnsan sevgisi. İnsancılık aslında sevgisi, insancılık. Kullandığı malzeme nedir? Yağlarımızı seviyoruz. Sevgi. İnsanı sevmek, insancıl olmak, insancıl olmak insanlığın tek saadetiymiş gibi gösteriyor. Bizimkiler de bu güdüme girdi. Bu güdüm aslında geçmişten var bizde. Neden? Sevgi insanda fıtri bir fıtri bir değer biliyor musun? Bunu biliyoruz. Sevgi dediğimiz şey insanın tabiatında var, fıtratında vardır. Fıtri boyutta bu sevgiyi kullanma fıtri boyuttaki kurluk eylemi. İmani boyutta sevgiyi kullanma farklıdır. Tevhidi boyutta sevgiyi kullanmak farklıdır. Sevginin imandan bir cüz olduğunu, iman boyutunda bir cüz, imandaki bir kurluk eyleminden de olduğunu nasıl biliriz? Allah diyor o ve minen nas ve minen nas men yettahidu min dunillahi andada. "Yihubunahum ka hubillah." Allah'tan gayrı ona benzer eş ve nitler diniyorlar. Allah'ı severmiş gibi onu seviyorlar. Allah'tan gayrı Allah'tan gayrı nit benzer eşler ediniyor. Onları Allah'ı severmiş gibi seviyorlar. Sevgi, imani değerlerden bir değer. Bunun mutlak fıtri boyutta da bir altyapısı var. Sevgi, imanda, tevhitte birçok cüz. İlah'ın tarifine baktığınız zaman, i̇bn Teymiye'nin tarifinde, genel anlamda hepsi aynısını yapar. İlah'ı nasıl tarif eder? kalbin sevgiyle yöneldiği şeydir der. Ve birçok taife bu sevgi yüzünden şirke bulaşmıştır. Hem de Allah için olduğunu düşündüğü bir sevgiyi Allah'tan gayrına beslediğinden dolayı koşmuştur. O zaman fıtri boyutta da bunun bir altyapısı vardır. Ama fıtri boyuttaki sevginin kullanımı, tasarrufu nizamlı değildir. Fıtri boyutla alakalıdır. İmani boyutta sevgiye bir ölçü getirilir. Nedir? Allah tek beni seveceksin ve benim için seveceksin diyor. Beni seveceksin, benim için seveceksin diyor. Allah'ı sevmenin nasıl olduğunu bilmen gerekir. Allah için sevmenin ölçüsünü de bilmen gerekir. O zaman fıtri boyutta sevgiye baktığında önce bu değerin mutlak kullanılması gereken bir değer olduğunu bunlar ne demek istiyoruz? Sevgi kullanılan bir şey, kendisini kullandırır, onu kullanmaya ihtiyacı duyarsın. Aynen yeme içme acıkmayla nasıl gündeme geliyorsa, acıkırsan yiyeceksin. Yiyeceğin şeyin peşine takılacaksın, onu arayıp bulacaksın. Elde etmeye çalışacaksın, sevgi de budur bakın. O zaman fıtri boyutta sevginin dengesi tutulmalı bizde. Eğer bunu İslam karşıtları elde ederse, onlar sahiplenirsek gibi sahiplendikleri gibi bizim değerimiz olan şey batıda hümanizm diye gündeme geliyor uzak doğuya gittiniz buna darma felsefesi derler. Sevginin, insan sevgisinin her şeyi hallettiğini düşünürler. Sevgi ama insan değil. Yaratılanı severin, yaratandan ötürü değil. Biz katiyetle yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyiz. Yaratanı tanıyanı severiz. Yaratana inanırsa severiz. Yaratı, yaratanı birlerse severiz. Hatta bu annemiz babamız da olsa bu sevgiyi ona besleyemeyiz biz. O zaman bizim sahiplenmemiz gereken bir değer fıtri boyuttaki bir değer bunlar bilinmeli. Hiçbir zaman fıtri boyuttaki değerler insanı yanıltmaz. Bakın. Çünkü aklının idrak edebileceği seviyededir o. Yalan dediğimiz şeyin tarifini hangi dilde yaparsanız yapın bir farklılık saptırtma mümkün müdür? Tamam. Katiyetle. Sevgi denilen şey sana iyiliği dokunan yakınlarını seversin. Katiyetle sana düşmanlık eden, zarar veren birisini sevemezsin. Fıtri boyutta bu ölçüler sağlanmadıysa, imani boyutta sağlaman mümkün değil. İnandığı halde birçok insan, biz bunu kullukta anlatırız, tek ilahlılık mefhumu, moneteizm dediğimiz tek ilahlılık mefhumu ile çok ilahlılık mefhumunun ayrıldığı noktadır bu. Nasıl? Nasıl? İnandığını söyleyen birçok insan Allah'ı sevmede, ondan korkmada dengesiz aşırı gidip, dengeyi sağlayamadıkları için dalalet fırkalarından sayılmamış mıdır? Evet. Çünkü geçmişteki onların mantıkında yatan nedir? Allah'u azze ve celle sevilir, korkulmaz. Sevgide aşırı gidersen mürciye olursun. Korkuda aşırı gidersen harici olursun. Allah'tan gayri hiçbir ilah hem sevilip hem korkulmaz. Allah'tan gayri ilahlardan ya korkarsın ya seversin. Allah'ta bunu toplamak ancak mümkündür. Onun için deriz gibi tevhidle alakalıdır ama fıtri boyutla boyutta bir başlangıcı var. Tek bir ilaha kulluk etmekten yüksünen birçok ilaha kul olmaya mahkûm eder kendini. Bunu anlatabildim mi? Ne dedim? Bir tek ilaha kul olmaktan yüksünen Allah'a. Halbuki bir tek ilaha kulluk en kolayıdır. Yerde ve gökte iki ilah olsaydı yer ve gök fesada uğrardı diyor. İki efendili köleden misal veriyor. Bunlar hep idrake sunulan, değerlendirmen gereken şeylerdir. Bir tek ilaha kul olmaktan yüksünürsen Birçok ilaha kul olma zorundasın. Zaten çok ilahlılık, mefhumu, felsefesi böyle doğar. Onun için tek bir ilaha kulluktan daha kolay bir şey düşünmemiz mümkün değildir. Bunu tevhidi boyutta her ne kadar gündeme getirsek bile fıtri boyutta bunun tabanının oturması gerekir. Bakıyorsunuz geçmiş insan, topluluklara dalalet sebeplerine baktığınızda haktan inhirap sebeplerine baktığınızda Genel anlamda birçoğunda rububiyet dediğimiz bu kısımda. Çünkü fıtri boyuttaki sorun rububiyet tevhidin ilk merhalesidir. Bunu anlatabildim mi? Fıtri boyuttaki, yani fıtri boyutun ilk merhalesi, iman dediğimiz, rububiyet dediğimiz silsilenin ilk basamağını oluşturan esastır. Ve topluluklarda da sorunun hemen hemen rububiyet tevhidinden çok uluhiyet tevhidinde olduğunu görülür bunu şöyle izah edebiliriz. Kur'an'daki zikri geçen bütün Nebi ve Resullere baktığınızda Nebilerin davetinin umuman genel anlamda hepsinin uluhiyet tevhidi merkezde olduğunu görürsünüz. Öyle mi? Ve çok azının rububiyet tevhidi merkezde olduğunu görürsünüz. Buna rağmen rububiyet tevhidi merkezi sorunlar bile yakine mebni değildir. Bunu ne demek istedik? Fıtraten sahip olduğu şu değerler bir insanın Rabb'ın varlığını kabule itirafa meyyaldir. Buna istidadı vardır. Buna kabiliyeti vardır. Buna eğilimi vardır. Eğer bir inkar mevzu bahitse firavun, Firavun'un seviyesinde de olsa Firavun'un küfrü katiyette yakine mebni değil cühudiydi. Yani küfür hiçbir zaman yakine mebni değildi Delillere bina edilmez küfür. Küfür şüphe, tereddüt ve teşvişe mebnidir deriz. Ama iman İspata mebnidir, İtme, inana mebni, mebnidir, yakine mebnidir. Ki Firavunu da böyle olduğunu zaten ayet-i diyor, Musa aleyhisselam cevap diyor, alim عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا اُولَاءِ اِلَّا رَبْبُ السَّمَاوَاتِ olan. Sen aslında bunları alemler rabbin indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Ha Bu ne demektir? Demek ki küfür yakini değildir. Yakine mebni değildir. Ancak inadidir, yani cühudidir. Neden? Fıtraten şu yaratılışı bir Rabb'in varlığını kabul etmeye yeter idraka sahiptir. Aklı bunu idrak edebilecek güçtedir. Biraz daha ileriye gittiğimizde ikinci tayfenin sorunu burada nedir? Veya اَوْتَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاُنَ مِنْ قَبْلِ Harici zihniyeti, tekfirci zihniyetindeki olanlar hemen bunu ne yapıyor? Katiyetle şirkin mazereti yoktur. Allah bunu demiştir diyor. Şimdi doğru. Buradaki şirke mazeret yok, özür yok. Yarın kıyamet gününde bunu demeyesiniz diye. Bu söylenmiştir. Ama neredeki şirkte Rablan bir başka Rab edinmeme, yoksa Allahlan başka bir ilah edinmeme? Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin derken bu ayeti kerimeyi yine eş anlamlı olan ki eş anlamlı bazı yerdeki kusurla eş anlamlı kullanmanın bazı yerdeki kusurlarını anlatacağım bununla. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diyebilir miyiz? Orada Rabb olarak Allah kastedilmesine rağmen sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'ınıza kulluk edin, Allah'a kulluk edin diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Neden? Rabbin Allah'a kastetmiş olmasına rağmen neden diyemeyiz? İkinci verdiğim ayet-i kerimede وَاَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ الشَّيْءًا derken Allah'a Hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin derken Rabbiniz'e Hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyebilir miyiz? Hayır. Neden? İkisinden de maksat bizi yaratan Rab, Allah olmasına rağmen neden diyemeyiz? Çünkü birinci ayeti kerimede Bakara'daki istenilen bizden kabul ettiğimiz Rab'ba kulluğu kastediyor. Burada ne diyor? Devamında ne diyor şimdi sayıyor sayıyor? Fela tejalü lillahi endadan. Allah'a ortak koşmayın demiyor bakın burada. Ona benzer eş edinmeyin. Halbuki Allah'a benzer ve eş edinme şirk değil mi? Neden ona şirk koşmayın deyip genel anlamında söylemiyor da فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Hem bunu sayarken ayet-i kerimenin başında e, يَا اَيُّهَا النَّا سُعْبُدُ رَبَّكُمُ لَذَا خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَلَّذ۪ي جَعَلَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فَاَخْرَجَ min مِنَ الزَّمَرَاتِ رِزْقَ اللَكُمْ Şimdi ona işte benzer eş edinmeyin. Bilerek sakın ona benzer eşvenikler edinmeyin. Çünkü yeryüzünü size bir döşek kılan başka bir yerde demiyor mu? Bakmıyor musunuz? Yeryüzünü nasıl dümdüz etmiş. Ve gökten yağmur su indirerek yerden binlerce nimetiyle sizi rızıklandıran o ona sakın eş ve denk edinmeyin. Benzer edinmeyin diyor. Ama ikinci ayeti kerimeye baktığınızda önce bu ayetin muhatabı insanlar genel anlamda değil. Mekkeliler ve abudullahu ve la tuşriku bi şey an derken hatta bizde bile bunun açın hangi Kur'an mealini açarsanız açın bu ayeti kerime şöyle tercih edilir. Allah'a ortak koşmayın. Ha, yok. Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. وَاَبُدُ ve la تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Bu tercüme doğru mu? Doğru mu? Eğer bu tercüme doğru dersen, o zaman anlamı şu değil mi? Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Allah'a ibadet etmezsen ona ortak koşmuş sayılıyorsun. Ayeti vurguladığı bu değil bak. Ayetim vurguladığı eğer bir insan Arapça bilsin ama tevhidi bilmesin böyle tercüme etme zorundadır. ayetin vurguladığı Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Neden? Zaten ibadet ediyorsunuz. Bu hitap Mekkelileridir. Bu ayetin muhatabı Mekkeliler. Zaten Mekkeliler, ibadetin her nedeni yapıyorlardı. Allah'ı yaratıcı kabul ediyorlar, razak kabul ediyorlar, muhir-mümüd kabul ediyorlar, malik-i kabul ediyorlar, müdebbür-ül emr olarak kabul ediyorlar, namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı, hacca gidiyorlardı, ömre yapıyorlardı, itikaf ibadeti vardı, adak adıyordu. Mekkelilere ibadet eden toplu tekrar ibadet edin demiyor bakın. İmani boyuttaki ibadet zaten vardı. Buradaki sözüne zaten ibadet ediyorsunuz edin, edin ama ona ortak koşmadan edin. Yani bu ibadetlerinizi geçersiz kılan şirke bulaşmadan bunu yapın diyor. Bu ayet-i de tertibine baktığınız zaman demek ki şirkin, küfrün veyahut tevhiddeki şirkin Allah'tan gayrı Rab edinme, Allah'tan gayrı başka bir Rab ona ortak etme, nasip ayırma her şirk ve küfür yerli yerince ele alınma zorundadır. Uluhiyyetteki şirkle burada fıtrattaki, rububiyetteki şirki karıştırmamak gerekir. Ha. Haricilerin buradaki sorunu naseri anlayamamaktan, sahip oldukları düşünceye delil ararken bunu düşündükleri gibi anlamalarından kaynaklanır. Deyse Mutezile'nin yanlışı gibi değildir. Mutezile farklı boyutta bu yanlışa düşmektedirler. Şimdi bu ayet-i kerimede fıtri boyutta bir sorumluluk vardır. Bu da birinci misakın sorumluluğudur. Bu sorumlulukla biz dünyaya geliyoruz ve her doğan çocukta fıtrat üzere doğar diyor. Bu ayet-i kerimenin hemen yanında zikredilmesi gereken Şem suresindeki bir ayet-i kerimede diyor ki fe elhamaha fucuraha ve Allah her nefse itaatini, isyanını hayrı, şerri, iyi ve kötü ilham etmiştir diyor. Allah her nefse itaatini ve isyanını, hayrı, şerri iyi ve kötü ilham etmiştir diyor. Ne anlama geliyor? Her insan iyiye ve kötüye genel anlamda maruf ve münker dediğimiz şeye genel anlamda mülhemdir. Yani ona ilham kılınmıştır. İnsan tabiatıyla fıtri değerleriyle yanlışı ve iyiyi birbirinden ayırt edilir. Biz buna vicdani ölçü deriz. Kendi dilimizden bazen birilerine bir şey anlatırsın da yaptığı o kötülüğe sebep işte Allah'tan kork falan diyorsun hiç tınmıyor. En sonunda ya vicdanen rahat mısın deriz. Bu vicdani rahatsızlık nedir biliyor musun? Kıpkızıl bir inkarcı getirin Birisine tutup, bin liralık bir sadaka verse, o bundan rahatsız olur mu? Birisinin on lirasını çalsa, huzursuzluğu yüzünden belli olur değil mi? Evet. İnsan tabiatıyla iyi ve kötülü, kötülüğü birbirinden ayırt edebilecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Biz buna fıtri değerler diyoruz. Biz fıtri değerleri bilmemiz gerekiyor. Var olan değerleri bilmemiz gerekiyor. Varlığını bilmediğimiz şeyin zaten değerini anlamamız, idrak etmemiz, onu nerede nasıl kullanacağımızı bilmemiz mümkün değildir. Bunun içindir ki fıtri değerler ele alındığında fıtraten insanda var olan her şeyi bilerek gelmeniz gerekiyor. Yani konuşma bir fıt fıtri değerdir. Akledebilme bir fıtri değerdir. Akla sahip olma. Görme fıtri bir değer, işitme bir fıtri değer, konuşma bir fıtri değerdir. Bu fıtri değerlerin varlığını bildiğinizde idrakinde hayır ve şer dediğimiz genel anlamda kullanılma fıtri boyuttaki kulluk eyleminin aslı olarak düşünülür. Herhalde bunu burada bırakırız. Kullukta biraz daha fazla açılabilir. Eğer alaka kurabildiysek Can, ee... Şurayı biraz girdiniz de <gülüyor> e, dediniz ki orada e, harika